Annevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Gül ve Sevgi Hava aydınlanmıştır. Evdekiler uyanmadan içerisi havalansın diye yattığı odanın panjurlarını açar, komşusunu görür. Bizimki yine balkonda diye aklından geçirir. İki komşunun bahçeleri bitişik, arada çit yoktur. Balkonları da yüz yüzedir. Yaz ayları zamanın büyük bölümünü bu alanlarda geçirirler. Kübra Hanım çok meraklıdır. Küçük bir gürültü, konuşma ya da gelen misafirler ilgisini çeker. Gözü ve kulağı hep onlardadır. Bu durumdan bir süre rahatsız olmuşlar ama çareyi onu olduğu gibi kabul etmekte bulmuşlardır. Ne de olsa yüz yüze baktıkları komşularıdır. Ancak adını da kırk merak kübra koymaktan geri kalmamışlardır. Zaman içinde Nazireva ailesi ona öyle alışırlar ki bakmadığı ya da konuşulanlara kulak kabartmadığı zaman bu kez kendileri rahatsız olurlar. Hasta mıdır nedir, yoksa bir derdi mi var bizi dinlemiyor, gözetlemiyor diye. O sabah balkon kapısını açan nazire, onunla göz göze gelir. Komşu, günaydın diyerek, evinizin girişine kadar serpiştirilmiş çiçekleri gördün mü, diye gülümsemeyle sorar. Hadi canım, sabah şakası mı bu? Vallahi değil, aşağıya in. Kapıya kadar her tarafın güllerle dolu olduğunu göreceksin. Alt kata inen nazire, bahçe girişinden evin kapısına kadar adeta güllerden yol yapılmış olduğunu görür. Çiçekçiden alınmış olduğu, düzgün kesilmiş boylarından, tek tip olmasından belli olan kırmızı güllerdir bunlar. Herhalde birinin şakasıdır diye aklından geçirir, komşuya sorar. ''Bunları kim koymuş olabilir?'' ''Bilemem, ah bilsem, bir öğrensem neden konulduğunu öyle merak ettim ki.'' ''Neyse, bizimkiler uyanınca onlara sorarım. Bakalım bildikleri var mı? Şimdi güller olduğu yerde kalsın, kalkınca görsünler.'' diyerek içeri girer. Kahvaltı sofrasını hazırlayıp çayı demler, annesi, yeğenleri ve kızını bekler. Ayak sesleri duyar, evdekiler uyanmış kahvaltıya gelmektedir. Aman da aman, valide sultanım, bugün geç kalkmışlar. Akşam erken yatmayınca böyle oluyor, der büyük anne. Herkese günaydın, sofra hazır. Hepsi de günaydın derken, yeğenler uykularını alamamış gibi hala esnemektedir. Kızı da gerinerek annesine sorar. ''Sabah sabah Kübra teyze ile bu ne konuşma? Vır vır vır dır, dır dır. Hepimizi uyandırdınız. Zaten bu sıcakta uyumakta zorlanıyorum. Hadi çene çalmayı bırak. Kahvaltı masasına oturmadan kapı önüne ve bahçeye bakın. Bunun ne demek olduğunu içinizden biri bana söylesin.'' Kapı girişine kadar serpiştirilmiş kırmızı gülleri görüp şaşkınlık içinde. ''Vavv!'' Wow! O, oh, aa, ayda!'' gibi seslerle hayrete düşerler, ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Nazire yeğenine sorar, ''Nişanlın sana bu tür şaka yapabilir mi? Acaba o olabilir mi?'' ''Ne diyorsun hala? Daha dün akşam onunla telefonda konuştum. İş için Ankara'da. Hem neden böyle şey yapsın?'' ''Çiçekleri her kim koyduysa bir not bile bırakmamış.'' Ama kırmızı gül, aşk ve sevgiyi ifade eder. Sanki gizemli bir sevgili, duygularını bu çiçeklerle dışa vuruyor. Hmm evet derken, diğer yeğen 10 yaşında erkek çocuğudur. Büyük anne valide sultan da oldukça yaşlıdır. Bu çiçekler onlara gelemeyeceğine ve yurt dışında olan kocasının da kendisine böyle şaka ya da sürpriz yapamayacağına göre... Geriye tek bir kişi kalır. Kızım diye düşünür. Güllerin onun için olduğunu aklından geçirir. Kızı oya üniversiteye yeni girmiştir. Çocuksu görünümden çıkmış, hoş bir genç kız olmuştur. Gündüzleri deniz kıyısında, akşamları kafeteryada arkadaşlarıyla yazın tadını çıkarmaktadır. Delikanlının biri ondan hoşlanmış ve dikkatini çekmek için gülleri koymuş olabilir, düşüncesiyle ona sorar. Bu kırmızı güller sana değil mi? Aman anne, nereden çıkardın onların bana bırakıldığını? Öyle bir şey yok, benim için olsa bilmez miyim? Anne ısrarla tekrar sorar ama kızından umduğu yanıtı bir türlü alamaz. Çiçek düzenlemeye hevesli olan Nazira Hanım evdekilerden kahvaltıdan önce yerdeki çiçekleri toplayıp demet halinde gölge bir yere asmalarını ister. Onları kurutup tanzimde kullanabileceğini düşünür. Yoksa bu kadar çok gül solup ayak altında ezilip ziyan olacaktır. Konu gün boyu aralarında sürer durur. Bizim kırk merak da Konuşulanların içinde yer almaktadır. Tam onun ilgisini çekecek bir durumdur. Ertesi sabah balkon kapısını açan Nazire, Kübra ile her zamanki gibi birbirlerine bakarlar. Meraklı komşu, günaydın, bak çiçekler yine kapıya serpiştirilmiş. Nazire gördüğü manzara karşısında ikinci bir şaşkınlık daha geçirir. Her taraf dünkü gibi kırmızı güllerle doludur. Kızına tekrar sorsa da onların kimin tarafından konulduğunu bilmediği yanıtını bir daha alır. Hafta boyu her sabah bahçe ve kapı girişine serpiştirilmiş güller görürler. Sitede bunu duymayan kalmaz. Herkes bu gizemli kişiyi merak eder ama kimse onu bir türlü göremez. Sanki hayalet gibi... Gelir, gülleri etrafa serper ve usulca gider. Bir hafta böyle geçmiştir. Pazartesi sabahı nazire, 40 merak kübranın seslendiğini duyar. Pencereyi açar, gene ne oldu diye sorar. Etraf yine dolu ama bunlar çiçekçiden alınanlardan değil, bahçelerden toplanmışa benziyor. Boyları birbirini tutmayan kırmızı, pembe, beyaz, sarı çeşit çeşit güller. Amma da keskin gözün varmış. Tebrik ederim seni. Bir bakışta boylarını bile ölçtün. Kübra söze aldırmaz, konuşmayı sürdürür. Bu kadar çok güle para dayanır mı ayol? Herhalde parası bitti. Şimdi bahçelerden topluyor anlaşılan. Akşam oturup sabaha kadar bekleyeceğim. Kim olduğunu mutlaka öğrenmeliyim. Yoksa meraktan çatlayacağım. Hadi bakalım. Sana şimdiden iyi nöbetler. Yarın bana görünmez kişiyi anlatırsın. Ertesi sabah Nazire meraklıya ne olduğunu sorar. Pencerenin arkasına gizlenerek geleni görebilecek şekilde oturdum. Bir ara içim geçmiş. Gözümü açtığımda güneş vardı. O arada çiçekleri bırakmış olabilir. Bu akşam yine bekleyeceğim. Gece nöbet tutan Kübra... Oturduğu yerde tekrar kalır, geleni yakalayamaz. Sonunda iş başa düştü diyen nazire, balkonun kuytu ve karanlık köşesine oturur, sabaha kadar bekler. Uyumamak için kendini zorlar. Gün ağırmış, kuşlar cıvıldaşmaya başlamıştır. Bu saatten sonra kimse gelmez diye düşünür. Odaya girer, yatağa uzanır, göz kapakları düşer. Bir süre sonra komşunun sesiyle uyanır. Pencerenin önüne gelerek yarı uykulu bir halde ne olduğunu sorar. Gördün mü? Ne görmesi? Kimse gelmedi ki. Sen öyle san. Bahçe ve kapıdaki güllerden haberin yok anlaşılan. Hayret! Gün ağrıncaya kadar gözüm bile kırpmadım. Kimdir bu diye. Ah! Bundan böyle uykusuz kalmayacağım. Bu kişi istediği kadar gül bırakabilir. Gübra hanım! senin merakın hala devam ediyorsa sabahlayabilirsin hem de nasıl öğrenmek için can atıyorum ama hep kalıyorum. o haftada sanki bir hayalet tarafından bahçelerden toplanmış güller evin giriş kapısına kadar serpiştirilmeye devam eder ta ki pazar sabahına kadar evdekiler etrafta çiçek göremezler ama tek bir kırmızı gül kadeh içinde kapı eşiğine bırakılmıştır. Kim olduğu merak edilen bu görünmez kişi, iki hafta boyunca gülleri etrafa serpiştirerek, adeta sevgisini dile getirmiştir. Şimdi ise kadehteki bu tek gülle sanki elveda diyordur. Evdekiler ve komşu, hala gizemli kişiyi ve çiçeklerin kime bırakıldığını merakla konuşurken, Gözler evin genç kızı Oya'ya odaklanır. Kız söylenenleri duymazdan gelir. O günden sonra ne bahçeye ne de kapı eşiğine bir sap güldayı bırakılmaz. Aradan beş yıl geçer. Oya üniversiteyi bitirir, iş hayatına atılır. Hafta sonu yazdığım balkonunda otururlarken bu konu yine açılır. Kırk merak kübra, ''O çiçekleri kim getirdi? Hala merak ediyorum. Biliyorsan ne olur söyle.'' der. Annesi ''O güller senin içinde değil mi?'' diye sorar. Oya her ikisinin gözlerinin içine bakarak kahkaha atar. Nazire ''Hah şimdi itiraf edecek.'' diye düşünür. Genç kız ''O kırmızı güller bana gelmiş. Olsa bilmez miyim?'' Diyerek muzip müzip gülmeye devam ederken annesinin hevesini kursanda bırakır. Ancak ne yazık ki kimse kırmızı güllerin gizemini öğrenemeyecek, yüzlerde meraklı bir tebessüm bırakan bu hikaye ise yıllarca akıllarda kalacaktır.